Diyanet görevlisi hacca giderken devletin görevlisi diyanetin görevlisi ara hacca evet. gidiyor ve bu görevi karşılığında kendisine bir miktar yol, yol lokuya, hı hı. ödeniyor, ücret ödeniyor hı hı. şimdi bu ne oldu? Ücretli kişi oldu şimdi fıkıh kitaplarında ücretliler ücretli kişiler iki kısma ayrılır. Biri özel ücretli, biri de genel ücretli ne demek? Mesela terzi her getirip ücretini ödeyen kimseye elbise diker değil mi? Evet. Ha O herkese ücret karşılığında hizmet verebilir. Ve ücretini de alır yaptığı hizmetin karşılığında. Evet. Ama bir de özel ücretli var. Ne gibi? Mesela bir kişi e, evine bir bakıcı tutarsa, hı hı. E, ay boyu mesela her ay kendisine belli bir maaş ödüyorsa, hı hı. E, ay, ay boyunca onun evinde ona hizmet etmekle, işte temizliğini yapar, yemeğini yapar Neyse artık hı hı. Veya bir bekçi tutar bir adam hı hı. Der ki Güvenlik benim çiftliğimi bir şey. bekle Bir ay boyunca sana şu kadar Maaş vereceğim dese Bunlar özel ücretli Yani fıkhi hı. Tabirle ecir-i has Deniliyor yani hı hı. özel ücretli hı hı. Şimdi o Terzi dediğimiz genel ücretli Veya doktor genel ücretli Herkese ücreti karşılığında hizmet veriyor evet. Onda problem yok Size hizmet eder, ücretini alır, tamam. sonra gelir bana hizmet eder, benden ücretini evet. alır. Evet. Ama o bekçi veya evdeki temizlikçi, bakıcı kişi bu bir ay boyunca, hani dedi ki aylık ücretle tutulmuşsa bir ay boyunca kendisini o kiralayan kişiye hizmet etmekle yükümlüdür. Hı hı. Veya o şiftliği beklemekle yükümlüdür. Bir ay boyunca orada bekçilik yapar Ücretini alır Bu bir ay süresi içerisinde Bir aylık süre içinde Arada bir kaytarıp gidip Başkasına hizmet edemez Ederse söz he, Eder de ücret alırsa O ücreti ne yapacak biliyor musunuz? Kendisini kiralamış olan O çiftlik sahibine veya Kendisini kiralamış olan evin sahibine Ödeyecek Çünkü onun emeğini satın almış Bir aylık emeğini satın almıştır Aha. Aynı şekilde Diyanet görevlisi de hacca giderken o da özel ücretini Diyanet'ten almış hac boyunca yapacağı hizmet karşılığında hmm. Diyanet'ten ücretini alıyor. Başkalarına hizmet edemez ücret karşılığında. Eğer ücret alırsa başkasından o ücreti Diyanet'in hesabına şey, yatırmak he. mecburiyetindedir. Çünkü aciri hasdır, ücret, özel ücretlidir. Ha Diyanet görevlisi kimseden ücret almadan diyanetten almadı Hayır, diyanetten ücret aldı. başkalarından ücret almadan, almadan. başkasına vekaleten hac yapabilir biz diyoruz ki ücret alamaz hmm. başkasından ücret alamaz ama e, zaten kendisi hac edecek değil mi diyanet ona müsaade etmiş evet, evet. onu hac edecek ister istemez ha kendi adına hac etmiş Hangi ha gitmiş. başkası adına vekaleten hac etmiş o caiz ama ücret almadan caiz işte annesi için hac eder, babası için hac eder veya bir başkası yabancı biri kendisine vekalet verir der ki benim adıma hacet kabul ederse fakhri olarak yani ücretsiz hı hı, olarak yapar.